Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve ala Ve ala ve Şimdi... İbn-i Şam'ın... Kitabın hemen müellifin mukaddimesiyle başlayacağım inşallah. Zaten bu genel tafsilatlı bir mukaddimeyi daha önceden yapmıştım, siz de ders olarak da görmüştünüz. Onu bir daha ekstradan yapmayacağım. Direkt kitaba başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kale şeyhu, şeyh dedi ki, bu şeyhin sıfatı nedir? al -imam, i̇mam olan şeyh. Başka, al Alim olan şeyh. Başka, al-allâmet allâme olan, çokça bilgili olan şeyh. Başka cemalul mutasaddirine öne çıkanların en iyisi en güzeli sadır göğüs demek insan bedeninden ön tarafta olduğu için mutasaddir de öne çıkan bir şeyler takdim eden hizmet yapan anlamında cemalul mutasaddirine öne çıkanların hizmet takdim edenlerin en güzeli ve tacul qurra'i qadilerin tacı olan qurra kelimesi iki anlamda kullanılıyor eski Zamanlarda yani aleyhissalatu vesselam döneminde ilimle iştigal edenlere Kari deniyordu, Kurra deniyordu. Mesela Ashabu ı Sufa'ya böyle deniyordu. Daha sonraki dönemlerde ise Kurra, Kur'an kıraatları e, özellikle iştigal edenlere bu isim ıtlaq edildi. Kari, Kurra cemi olarak onlara ıtlaq edildi. تذكيرات أبي عمر وسيب ويه teskiretu hatırlatan Ebi Amr Nesibevi ve Farasibi ve Ravbi ve Ebi Amr Gibi İbnü'l-Hala Ebi Amr Gibi çok büyük eee lugat âlimlerini kendinden önce geçen hatırlatan yani ona baktığında onları hatırladı adam. İsmi neydir bunun peki? Ebu Muhammed Abdullah İbni Yusuf İbni Abdullah İbni Hisham el-Ensali. Tam künyesiyle beraber ismi bu. Fesahallahu fi Allah onun kabrini genişletsin demişti. Evet şimdi nişanın şeyinden başlıyoruz sözünden başlıyoruz. Elhamdülillahi <gülüyor> hamd Allah'a aittir. Hangi Allah'a rafi'id derecati dereceleri yükselten Allah'a. Kimin derecelerini yükselten Allah'a limen o kimseye ki in li celalihi Allah'ın celalinin ve azametinin karşısında küçülen insanların derecesini yükselten Allah'a hamdolsun. Rafi' Raf'a'dan geliyor, ismül fa'il. Derecat, derecenin çoğuluğu. Raf'i derecati, dereceleri yükselten. İnkhafada, aslı khafa'da bunun, inkesara babından. İnkhafada, khafd, bir şeyin alçak olması, bir şeyin düşük olması. Celal, zaten azamet demek. وفاتحı alberkâti. Ve bereketleri açan. Allah'a hamdolsun. Kime açıyor bereketleri Allah? Bimen, o kimseye ki intasabe li şükri ifdârihi. Allah'ın üzerine akıtmış olduğu şükre sabit olaraktan şükreden, Allah'ın faziletlerinden şükreden. Nasbetmek bir şeyi dikmek, sabit kılmak demek demek. Mesela asayı bir yere diktiniz mi? Bunu buraya nasb etti diyebilirsiniz. Bu sabitliği ifade etmek için kullanmış. Allah'ın sürekli iftadan etmiş olduğu nimetlerine şükreden ve bu konuda sabit olanlara Allah rahmetini açar diyor inşallah. Fatih fetheden geliyor zaten. Fatih ism-i fail. Bereket bereketin çoğulu saatihi bereket bereketleri açtı intasabe'nin aslı nasabe Normalde bir şeyi nasp etmek nasabe bu onu sabitledi onu dikti intasabe iftala va şükür şekerinin ma şeyi masları ifdal da iftalanın masları ifdala iftala onun mastarı çokça faziletli olma ve salatu ve selamu salat ve selam o kimsenin üzerinedir ki men maddet o kimse ki meddet uzatmıştır aleyhi onun üzerine el fesahatu fesahat neyni rıwaqaha saçaklarını e, ravaq saçak demek normalde yani peygamber aleyhissalatu vesselam vasfederken ne diyor fesahat onun üzerine saçaklarını uzatmıştır hani düşünün bir yerden yukarıdan aşağıya doğru saçaklar ne, ne ifade etmek istiyor burada yani fesahat onu her yönünden kuşatmıştır hani onun dilinden fasık olan kelimeden başkası çıkmaz. Benzetme yapıyor yani. Ve şiddet ve bağlandı bihi onunla <gülüyor> el belagatu belagat nitaqaha kuşağı. Nitaq insanın karnının ortasına bağlamış olduğu kuşağa verilen isim. Bu da ne bu da bir benzetme. Kuşak kuşak neyi ifade eder? Sırt yani belinize doladığınızda sizi kuşatan, sizi çepeçevre saran demek. Demek ki belagat peygamberi çepeçevre sarmış, Fesahat ise onun üzerine saçaklarını indirmiş. Yani şunu demek istiyor, o çok beliğ, belavatta çok önde olan ve fasih, fesahatta çok önde olan bir kişiydi, diyor. المبعوفi, gönderilmiş olan bil-ayâti'l-bâhirati, bâhir olan ayetlerle. Bâhir ne demek? Bilen var mı bâhir? Açık başka, bâhir. Göz, Göz kamaştıran. Yani açıklık var, açıklık var. Mesela güneş her zaman açıktır. Bazen insanın gözünü kamaştırır, bazen kamaştırmaz. Bunun delilleri o kadar şey şeydir ki insan ona baktığı zaman mebhur oluyor. Yani hani gözleri kamaşıyor o delillerin karşısında. Ve o ve hüccetler. O da deliller demek. Yani göz kamaştıran ayetler, açık ve göz kamaştıran ayetler ve hüccetler de gönderilmiştir. El munezzeli onun üzerine indirilmiştir. Bu nezzelin isme furu el munezzel indirilmiş olan aleyhi onun üzerine Kur'anun Kur'an Arabiyun Arapı olan Kur'an gayru bi'acj hiçbir eğrilik bulundurmayan içerisinde. Ayacj eğrilik demek. Gayru bi'acj gayru dışında zî sahib demek. Yani eee eğrilik olmazsın. İstakim <gülüyor> bir kitap indirmiştir. Ve ala alihi ve onun ailesinin üzerine olsun. Kimdir onlar elhadin hidayet edici olanlar. Ve ashabihi ve ashabu el-lezina aw ashabeki dini desteklediler. Başka ve şerrafa ve kerrema ve şarrefe, şerefli kıldı, kerrema ikram etti, onun keremli kıldı ve O'nun büyüttü e, demek. Bunları peygamber aleyhissalatu vesselam için söylüyorum. Bu tarz mukaddimelerin ismi nedir? Beratü'l-isda. Berat ne demek beratü'l-isda? Yani bir konuya başlarken o konuya alakalı lafızları Rabb'dan kullanarak... Tamam. Konumuz nahi olduğu için değil mi? Raf'a, raf eden, fatih, fetha, fetih nasb olan mesela e, gibi, maddet, şiddet e, gibi. Bunların hepsi ne için çizilmiş? Bunlar hepsi eğer bir konunun mukaddimesinde hamd getirirken o konuya dair kelimeleri kullanırsanız, konuya hangi konuya gideceğinizi muhatabınıza işaret ederseniz, yani onu fark ettirirseniz buna baraatul istihler deniyor. Tamam? Bu da Burada söylemiş olan. Burada zaten hamdır, normal önceki mukaddimede bunları anlatmıştır değil mi? Hamdır, salatdır, seladır, aldır. Bunların hepsini anlatmış. Tamam. Oradan bir daha bakarsanız biz sadece nahiv ile ilgileniyoruz bu Ve bundan sonra. Sahabihi bu nukedun. Nüktelerdir. Nuktetun nükte. Nukedun nükte, ne demek? Nükte kişinin kuvvetli düşünmesi sonucunda ortaya çıkarmış olduğu faydeler. Yani mesela İbn İbn Hacer'in bir kitabı var. Nukat ala mukaddimeti İbn Salah. İbn Salah'ın mukaddimesi üzerine nükteler. Şimdi biri burada sorabilir der. Mesela şerh e, İbn Salah'ın mukaddimesini şerhle İbn Salah'ın mukaddimesine nükte yazmak arasındaki fark nedir? Aradaki fark şudur. Şerh yazarsanız kelime kelime onu şerh edersiniz. Nükte ise okursunuz. Önemli gördüğünüz, Kariye faydalı olacağını, fevaid-i ilmiye babından olan şeyleri kaydederseniz buna ne denir? Buna nükte. Denir. Tamam Kuvvetli düşünce sonucunda ortaya çıkmış olan güzel fikir demek. Şaka içinde kullanılıyor. Mesela güzel bir espriye nükte nükte diyebilirsiniz. Mesela iyi düşünülmüş ve kotarılmış bir espriye nükte ve bir fıkraya nükte diyebilirsiniz. فَهَذِهِ بُو نُكْتُنْ Nüktelerdir. <gülüyor> yani şimdi tabi ilim talebesi bunu okurken daha şerh değil abi bu nüktelerdir yani. Şimdi adam bunu şerh etmezse halimiz ne olacaktı? فَهَذِهِ نُكَتُنْ حَرَّرْتُوهَا Ben onu yazdım. harrana yazmak anlamında da kullanılıyor. Özgürlük anlamında da kullanılıyor. Tahrir, mesela Mısır'daki tahrir meydanı diyor. Oraya niye tahrir meydanı dendiğini biliyor musunuz? Niye tahrir meydanı? Demiş. Orada kadınlar çarşaklarını yakıp ateşe vermişler. Zamanında hani özgürleşmişler ee, sözde. Ee, o zihniyete bina tahrir meydanı deniyor. <gülüyor> أنا bunları onları yazdırdım ülkeleri ala muqaddimati muqaddimemen üzerinden el musammatu isimlendirilmiş olan muqaddimenin üzerine ala السدى el الندى bi qatr bir su demek وَبَلْ اِسْسَدَىٰ ise çok susamış olan insanı ıslatan bir damla su yani Arapçaya susamış olan insanı ıslatan şey yapan susuzluğunu gideren bir damla su mahiyetinde bir kitap yazdım Katre diyoruz zaten damlaya Türkçe de söylüyoruz قَتْرَىٰىٰ demek ki bu kitap, bu nükteler önce o zaman şöyle İbn-i bir kitap yazmış Arapçanın mukaddimesi gibi, aynı Tuhfede görmüş olduğumuz Tuhfede öyleydi Adam önce bir mukaddime yazmış sonra o mukaddimesini şerh etmiş. Bir mukaddime yazmış, daha sonra bu mukaddimeyi, hani bir kaç sayfalık olan bu metni şerh etmiş. Bu şerhin ismi de ne olmuş? Ee, Şerh-i qatilnada ve olmuş. Yani kendi mukaddimesini kendisi şerh etmiş. رافعات <gülüyor> ha onun perdesini kaldıran perdesini kaldırır. Kashifatun li niqabiha peçesini ise açar. Yani demek ki bu mukaddimede biraz kapalılık var. Bunu anlıyoruz. Bu kapalılığın giderilmesi lazım. Bazı perdeler var talebenin önünde. Rafi'atun li hicabiha onun o perdesini kaldıran. Başka ve kashifatun li niqabiha. Bazı niqab biraz daha genel, hijabla niqap arasında fark ne? Hijab bütün vücudu örter. Niqap ise sadece yüzü örter. Yani hem genel kapallıkları giderdim diyor hem de bazı lafızlarda özel açıklamaya muhtaç olan yerleri yani yüz gibi yerleri hem de onları onun peçesini keşfettim diyor. مُقْمِلَدُونَ ya, Onun şahitlerini tamamlayıcıdır. Şevahit ne demek? Nahirde şevahit dediğimiz zaman herhangi bir konuda yazarın iddia etmiş olduğu kurala veya kaide delil olarak öne sürmüş olduğu şeye şahit diyoruz. Bunun çoğulu da şevahit. Mesela bu kitapta geçen bütün ayetler Şevahidu İbn-i Hişam'dır misal, bu ayette geçen bütün, bu kitapta geçen bütün şiirler Şevahidu İbn-i Hişam, i̇bn Hişam'ın kitabındaki zikretmiş olduğu şairlerdir. Başka mutemmimetun tamamlayıcıdır li fevâidihâ, onun faidelerini, kâfiyetun kâfidir, yeterlidir, limen iktesara haleyhâ, onunla yetinene kâfidir deme o kimseye ki iktasara yetindi kasretti yani sadece kendini orayla alakalı aleyha onun üzerinden wafiyetun yetenlidir yine vasadın geliyor bu da onun ismi faili bi buhiyati isteyine buhiya baka isteme anlamında iptaba da doğrusu mesela suut ve benzeri yerlerde hani maza hani ne, ne istiyorsun ne talep ediyorsun denler tevafiye vefalıdır وف, kafidir yeter bibuyeti talebine kimin talebine ben o kimse ki cenaha meyleder cenaha meyledetmek demek ayette ne diyordu Allah ve in cenahu lisilmi fejnah Onlar şayet e, barışa meyleder nese senden meyleder diye cenaha meyledetmek ben o kimse ki cenaha meyledetti min tullabi ilmil harabiyeti Arapça ilminin talebelerinden ileyha ona meyledenlerin ihtiyaçlarına vafidir yani yeterlidir. Vallahu Allah el mes'ulu mesul olandır kendisinden istenendir. En yenfa faydalı kılması biha onunla yani bu kitapla keme nefa bi asliha. Aslıyla insanlara fayda sağladığı gibi bu şerh ile de fayda sağlamasında talebimiz niyazımız Allah'adır diyor Mesul olan Allah'tır. Ve en bize zelil kılması yani alçaltması kolaylaştırması anlamındadır bu lena bize turu qalhayamati ve subulaha hayrın yollarını ve e, sevillerini Allah bize kolay kılması da zelil kılması yolun zelil olması ne demektir zellelelen tariqa dediğimiz zaman yani yolun yürünmesi kolay e, rahat bulunan anlamındadır yoksa zelil bizim anladığımız izzetin zıddı olan zillet değil hani yani bir şeyin kolaylığını ifade etmek için burada İnnehu cevadun kerim Allah'ın sıfatlarını sayıyor. Cevad çokça cömert olan, kerim kerem sahibi olan, raufun merhametli olan, şefkatli olan, rahimun rahmet sahibi. Ve ma benim başarım yoktur. Söz konusu değildir. İllâ billâh sadece Allah'ladır. Aleyhi onun üzerine tevekkül ettim, ettim ve ileyhi unîbü ve ona yönelir ona giderim. Unîb Allah'a yönelmek. Mukaddime anlaşılmış mıdır? hızlı bir şekilde geçiyorum bu kaddimi şimdi kitaba gideriz inşallah Bismillahirrahmanirrahim yani İbni Hişam dedi ki el-kerimetu kelime kavulun mufredun müfred olan kavildir şimdi zaten bunu bize açıklayacak el-kerimetu, kelime, kavulun, mufredun şimdi bakın kardeşler normalde Arapçada esas olan şey nedir? Arapçada esas olan şey cümledir bu bütün diller için geçerlidir Tamam Dil niye konuşulur? Yani insanlar bir dili niye konuşur, niye yazar? Dil iletişim aracıdır. Doğru mu? İletişim aracıdır, anlaşmak için. Anlaşmak için de birbirimizi anlamamız lazım. Yani faydalı sözler söylememiz lazım. Söylendiği zaman artık karşıdakinin bir şey beklememesi lazım. Meramımızı anlatabilmemiz lazım. İşte bu cümlenin öğeleri nedir? Yani cümle neden müteşekkildir, kelimelerden müteşekkildir. Arapça kelam dediğimiz, Arapçada kelam, kelimelerden müteşekkildir. Tamam. Doğal oraktan önce neden başladı? Önce cüzden başladı. Önce bize kelimeyi anlatacak. Sonra kelimenin hepsinin bir araya gelerekten oluşturmuş olduğu kelamı anlatacak. Kelimeler topluluğu bir araya geldiğinde iletişim aracı olabiliyorsa buna ne diyoruz? Kelamdır diyoruz. Kelamın tanımı neydi? Kim söyledi kelamın tanımını? Elkelâmı varlâzul murakabu. Lafızdır. Başka mürekkeptir. Bir, ne işte o mürekkep? Bir araya gelenler demek. Ne bir araya gelen mürekkep olmuş? Kelimeler. Yani ke kelamın kendisinden oluştuğu, terkip olduğu şeyin adı kelimelerdir. Başka? El-mufid. Mufid Müfit ne demektir? Fayda veren. Yani söylendiği zaman artık karşıdakinin bir şey beklenmediği yahsunu <gülüyor> sukutu عَلَيْهِ Susmak kafidir. Tamam. O zaman dilin e, faydalı olup iletişim aracı olabilmesi için birkaç unsurun bir araya gelmesi lazım ve bu unsurların karşı tarafa fayda sağlamasıdır. Bu unsurlara ne diyoruz? Kelime diyoruz. Arapçanın kendisinden müteşekkil olmuş olduğu o cüz'iyatlara kelime diyoruz. O zaman haktır ki bize önce ne yansın? Kelime yansın. Sonra kelime bir bütünleşsin, birleşsin, kelam çıksın orada. Demiş ki el kelimatu kavlün mufradun. Kelime müfred olan kavildir. Şimdi kelimenin lügat manasını ve ıslah manasını bize söyleyecek. Şerh ediyor. "قال الشارح: Bu cümleyi şimdi bize şerh edecek. El kelimatu kavlül mufrad. Tutlaqu itlaq edilir. Atlaqa, yutliqu itlaqen, itlaqa denir. Tutlaqu bina-i meçhul. Itlaqa edilir. El kelimatu kelime fillugati lugatda. Arap lügatında. Ne ile itlaq edilir? Alel cümlel mufideti. Faydalı olan cümlelere itlaq edilir. Cümletun cümle, cümelun cümleler." Al mufideti, faydaları olan cümlelere ıtlak edilir. Kevullihi taala, Allah'ın sözünde olduğu gibi, kella asla. İnneha muhakkak ki o kelime kelimedir. Huwa o qaïlûha, onun sözü söyleyendir. demiş. Nedir peki bu kelime? Yani Allah'ın hayır, o sadece bir kelimeden ibarettir dediği şey nedir? İşareten ila kavlihi Allah'ın su sözüne işareten söylemiştir. Qal alam bir Allah'ım beni geri dönder. Kale dedi ki Rabbim, ey Rabbim irji'uni beni geri dönder. لعله <gülüyor> يومولر ki ben أعمل amel ederim salihan salih amel yaparım Fi ما ترقتو Terk ettiğim hususlarda salih amel yaparım. Şimdi normalde kıyamet gününde Allah diyor ki <gülüyor> ölüm sahnesini anlatırken hatta اذا جاء حدهم الموت Onlardan birine ölüm geldiği zaman Kale Rabb irji'uni Der ki Rabbim beni geri dönder. Niye? لَعَلِّي عَمَلُوا صَلِحًا فِي مَ تَرَكْتُوا ki ben terk ettiğim hususlarda salih amel yaparım. Tabi buradan aynı zamanda ders çıkarmak lazım. Yani pişmanlıkları ızhar etmeden Allah'a bolca salih amel yapmak lazım. Yapabildiğimiz kadarıyla. Allah da tabi kıyamet günde geri dönüş olmadığı de Allah kâle kella Allah diyecek ki kella اِنَّا لَا كَلِيمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا O sadece senin söylediğin, hani zırvalandığın bir sözden ibarettir. Yani seni bir daha geri döndürmek olur mu? Vamın varayı him berzah onu ilayomuyor maşum. güne kadar onların arkasına betlen bir şey vardı Önlerinde bir berzah vardır diye berzah kelimi vardır diye. Şimdi Allah burada o sadece bir kelimedir dediği şey ne? Kaliyar <gülüyor> bir cümle. La aliy ahmel usari Uzun ve faydalı bir cümle neredeyse bir satıra Allah kelime demiş. Demek ki kelime Arap luguatında kelimenin karşılığı nedir? Kelme. <gülüyor> Yani bu üçü yan yana geldiği zaman bunu ahirelerde de görmüştük. مَا لَا كَ, لَا مَا كَ Bu üç harf yan yana geldiğinde şiddetle bir şeyin bir şeye çatması, onu yaralaması, onu delmesi, ondan kan akıtması anlamına gelir. Tamam mı? değil. كَ لَا مَا. Arap lugatındaki manası budur. Mesela hadiste ne diyor sayheinde sabit olan bir hadiste? Kelimenin Arap lugatındaki anlamını söylüyorum. Kelimenin kendinden müteşekkil olduğu, iştikak ettiği كَ Bu üç harf yan yana geldiği zaman, bir şeyin bir şeye çarpması, bir şeyin bir şeye şiddetle dokunması anlamına gelir. Kerem sıfatını anlatırken anlatmamış mıydık bunu? Böyle anlatmamış mıydık? Ben öyle hatırlıyorum ama, neyse. Mesela onun için yaraya ne diyoruz Arap lugatında? Yaraya. Bak, o bir manası, başka bir manası. Kelim diyoruz. Hadiste Peygamberimiz ne diyor? Kıyamet gününde yaralanıp da yarısından kanakan hiçbir kimse yoktur ki. E nasıl söylüyor bunu? Ma min meklumiy yokle mufise Yani Allah yolunda meklum olmuş, yaralanmış olan hiç kimse yoktur ki e ne olur? İşte kıyamet günde mutlaka onun kanın kan rengindedir ama kokusu mis kokusundadır diyor aleyhissalatu vesselam. Tamam bir şeyin bir şey etki etmesin. Arap luguatındaki anlamı bu. Bazen Araplar bir kelam etkili olduğu zaman hani söylendiği zaman bu etki bıraktığı zaman buna da ne diyorlar? Kelime diyorlar. Arap lobatındaki şey bu. Arap lobatındaki kelimenin manası bu. Bırakmış olduğu etkiden dolayı kelime deniliyor. demişiz. Ha. Peki ıstılahtaki anlamı nedir? Şimdi ıstılahtaki anlamını anlatacağım. Şimdi normalde şöyle bir fayda olarak da bunu bir şey yapalım, zikredelim. Mesela biz dilim okuyoruz. karşımıza çıkan hangi kelime olursa olsun Arapçada bunun üç tane anlamdan bir tanesine sahiptir mutlaka. Bir lugavi anlamı vardır. Lugavi anlamdan kastettiğimiz nedir? Yani Araplar bu kelimeyi ilk vada ettiklerinde, ilk koyduklarında belli bir anlam gözeterek koymuşlar. İşte buna kelimenin lugavi manası diyoruz. Arapların ilk vada ettiklerinde koyduklar. Mesela şu duanı gördükleri zaman cidaru dediler diyelim. Buna Araplar vada ederken cidaru dedikleri anlama lugavi anlam diyoruz. Daha sonra mesela bu kelimeyi Diyelim ki İslam geldi, şeriat geldi. Bu kelimeyi şeriatta aldığı daha farklı bir anlamda kullandı. Şeriatın kelimeler üzerinde bir takım tasarrufları var. Mesela bazen kelimenin anlamının Arapların koyduğu asıl anlamı genişletir, bazen daraltır, bazense yepyeni bir anlam anlam koyar üzerinde. Tamam? Bu şeriatın katmış olduğu anlama ne diyoruz? Şer'i anlam diyoruz. Kelimenin şer'i anlamı diyoruz. Üçüncüsü ise belli bir fen Belli bir dalda alimler gelir, o kelimeyi alır, kendi dallarını ilgilendiren bir anlam yüklerler ona. Buna ne diyoruz? Buna örfi ıstılahi anlam diyoruz. Örfi ıstılahi anlam. Tekrar ediyorum, bir kelimenin üç tane anlamı vardır. Lugavî anlam, Araplar ilk onu ve koyduğu koydu bu anlam. İkincisi, şer'î anlam, şeriat geldiğinde o kelimeyi alıp, o kelimeyi kullanması. Üçüncüsü, ıstılahi ve örfi. Anlam bu da herhangi bir ıstılahın yani herhangi bir fen, bilim dalının alimlerinin o kelimeyi alıp ona farklı bir anlam yüklemesidir. Mesela nahw kelimesi nahw. Arap dilinde birçok manası var lahu. Doğru mu? Kim söyleyecek bu manalardan bir tanesini? �察leme. Nasıl? �察leme. Paylaşma örnek. Rahmetullahi. Nahautu mali bayna uladi. "Qasamtu mali bayna uladi" mesela. Nahautu ne demek? Nehavdu, yani ona doğru meylettim demek. Tamam mı? Mesela adama diyorsun ki Nehveke la yef'al ghaza Senin mislin bunu yapmaz. Misal. Yani misluke, bunu yapmaz diyorsun misal. Ama biz naif dediğimizde şu anda, neyi kastediyoruz nahiv dediğimizde? Arapça dil bilgisini kastediyoruz. Peki Arapça dil bilgisi ne anlamıdır? Bunun örfü-i sılahi anlamıdır. Dil bilgisiyle uğraşan alimler oturmuşlar, Arap lugatından naif kelimesini almışlar, Arapların ilk vade ettiği anlamın dışında kendilerine ona hep yeni bir anlam koymuşlar. Arapça dil bilgisini ilgilendiren kurallar bütününe nahil ilmi demişler. Tamam. Sarf demiş olduğumuz zaman sarf neydi? Saf çevirmek bir şey. Doğru mu? Saf çevirmek. Mesela e, diyelim ki el ve al sarafa <gülüyor> bu Onu vaciblikten şu sarf etti diyorsun. Bir şeyi çevirmek. Pisa. Alimler saf dedikleri zaman neyi kastediyorlar? Fiillerin hallerini kastediyorlar. Doğru mu? Araplar bu kelimeyi koyarken fiillerin halleri diye bir anlam düşündüler mi hiç? Düşünmediler. Ama sonradan bir ilim dalı geldi, bu kelimeyi aldı, buna hep yeni bir anlam koydu. Anlaşıldı. Fayda burada nereden kaynaklanıyor? Fayda şuradan kaynaklanıyor. Şimdi Allah Azze ve Celle diyelim ki bizim önümüze bir ilim talebesi olarak düşünün. Herkesin önüne bir takım hududlar koymuş. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Bunlar Allah'ın hadleridir. Allah'ın hadlerini aşmayınız diye. Allah'ın hadlerini aşanlar zalimlerdir. Sen bir ilim talebesi olur, oku, olarak da ilim okuduğunda senin önünde bir takım hadler var aşmaman gereken. İnsanın haddi aşmasının birçok sebebi var. Bir tanesini söyleyeceğim bu konuyla alakalı. Kelimelerin lügat anlamlarıyla, örf anlamlarıyla, şerh anlamları karıştığı anda mutlaka haddi aşarsın. Haddi aşmaman mümkün değildir. Yani akide ilmini düşünürseniz, akidede görmüş olduğumuz bir kısmınız gerçi görmedi, bir kısmınız gördü. Mesela biz demiştik ki, örnek ver, bir iki örnek vereyim haddi aşmaya. Bugün akılcılar mesela birçok sapıklıklarına Kur'an-ı Kerim'den deli getiriyorlar. Doğru mu? Niye? Çünkü Kur'an'daki kelimeleri şer'i anlamları değil, lugav anlamlarıyla ile anladıklarından dolayı. Ve mesela adam diyor ben zaten namaz kılıyorum. Ne yapıyorsun, namaz kılıyorsun ise i̇şte dua diyorum diyor. Mesela. Çünkü namaz duadır. Burada adam aslında de, kendince delili var. Ama burada delildeki problem ne? Adam şer'i anlamı terk ettiği, şer'i anlamın geçerli olduğu yerde lugavi anlamı almış oldu. Bu neye örnek? Teflite örnek. Kişinin Allah'ın hududlarında gevşekliğe gitmesi, terk etmesi. İfrata örnek ne peki? İfrata örnek mesela vela بَرَا Yani müşriklere karşı uygulanması gereken وَلَا بَرَا Sen وَلَا بَرَا'nın lugat anlamını alırsan Kafire gülsen bile kafir olursun yani onları dost tutmayın kelimesinin lügat anlamını alırsan dostluk çünkü lügat olarak bunu her kapsamına giriyor ama biz bakıyoruz peygamber onlara gülmüş onlara yemek vermiş, hediye vermiş, hediye almış, aç olanlarını doyurmuş, esirlerine iyi davranmış ama sen lügat anlamını aldın mı bunların hepsi küfür kapsamına giriyor demek ki velâ ve verâ'nın bir şer'i anlamı var, doğru mu? Sen şer'i anlamı almayıp lugavi anlamını aldığında ne yapıyorsun? Haddi aşıyorsun. Nerede? Aşırılıkta haddi aşıyorsun. Yani haddi olmayan konuda insanların küfrüne hükmediyorsun bu sefer. O zaman biz buradan ne öğreneceğiz? İlmi bir fayda olaraktan. E, ilim talebesinin eğer şeriatın geçerli olduğu yerde lugat anlamını alırsa, lugatın geçerli olduğu yerde örf anlamını alırsa, birbirinden karıştırırsa ne yapar? Mutlaka birilerinin haddine geçer. Ya ifrat anlamında veya tefrit anlamında. Anlaştık? O zaman kelimenin lughat anlamını öğrenmiş olduk. Yaralamak, etki etmek, tesir etmek, kelime. Yumruğa ne diyorlar boksörler biliyor musunuz? Yumruğa. Lekeme. Lekemehu ona yumruhattı. Mesela boksörün şeyine lekeme diyoruz. E, o da bak lekeme aynı kökten geliyor. Ke, ve aynı harflerden müteşekkil tesir bıraktığından dolayı. Isılah anlamını öğrendiysek o zaman Şimdi bakalım şey, nokta anlamını öğrendiysek, nahiyecilerin istilahında kelime neymiş? El mura do bil kavili, ha, ve fiil istilah istilahte ise, al kavili yani tıtlak o al mufradi Müfret olan kelime tıtlak nedir? Şimdi müfret ney, kavili onu göreceğiz. Ve mura bil tanımımızdaki kavilden kast eden, el lafzud dalu, el lafızdır. El dalu, delalet eden lafızdır. على ma'nan bir manaya delalet eden lafızdır. Ka raculin ve adam ve at gibi. Yani lafız. Vel muradu bil lafzi lafızdan murat ise es-sawtu sestir. El muştemilu kapsayan bazı harfleri kapsayan istersen delalala ma'nan bir كزيدين, gibi. Lem yadûl la ve etmesin. bunu üç şekilde de okuyabilirim değil mi? Lem yadûlû, lem yadûl la bide, lem lem yadûli. Niye? Çünkü demişti ki sonu şendeli olan fiillerin başına lem geldiğinde üç şekilde okumak da caizdir. Lem yadûl la alama bir manay delalet etmişmiş olsun. Ne gibi kede izin gibi, deiz kelimesi gibi. Deiz kelimesi nedir? Makrûb zaydin, zayt kelimesine ters çevrilmiş halidir. Vâqat tabiye. Açığa çıktı ki اَنَّ كُلَّ قَوْلٍ مُحَقَّقِ Her kavil lafzun lafızdır وَلَا aksı Aksi olmaz Yani her kavil lafızdır ama her lafız kavil değildir demiş Kavil nedir? Şimdi biz dedik ki istilahta kelime Yani El kelime, el kavlul mufreddir Doğru mu? Müfred olan kavildir O zaman bizim bunu doğru anlayabilmemiz için Önce kavilin ne olduğunu anlamamız lazım Sonra müfredin ne olduğunu anlamamız lazım Kavil neymiş kavil? El muradu من kavli bir manaya lafzun e, yedullu ala manen. Bir manaya delilet eden lafızdır. Tamam Lafız nedir peki? Lafız harfleri kapsayan sestir. İster bir manaya delilet etsin. ister bir manaya delilet etmesin. Harfler bir araya geldiğinde ortaya çıkan şeye, telaffuz edilen şeye lafızdır diyoruz. Wal muradu bil müfredi. Peki müfredten kastımız nedir? Lafızı anladık. Ma o şeydir ki la yedullu. Delilet etmiyor. Cüz'uhu. Onun cüz'ü alacızî bu, manasının cüzüne delanet etmiyor demiş. Ne demek bu? Zeydun kelimesinin içerisindeki z, Zeyd'in koluna, bacağına, gözüne delalet etmez. Yani biz zeyt dediğimizde zeyt cüzlerden müteşekkil elden, ayaktan, kafadan müteşekkil. Doğru mu? Zeydun içindeki z, Zeyd'in içindeki cüzlere delalet ediyor mu? Etmiyor. Ye etmiyor. Kasıt bu. Mufret o şeydir ki ما لا يدل جزءه onun cüzü devlet etmez ala cüz imane hu manasının cüzüne devlet etmez ve zalika nahuzeyd zeytivi fena azaehu waqah kunu cüzleri ve hiye o da azza yaziden zay harfi dil ve la ya harfi dil ve dalu dal harfi zaman tek qilindiği zaman la tedullu etmiyor ala şeyin bir şey o şey ki ediyor yani Zeyd'in delalet etmiş olduğu şeye delalet etmiyor demiş. Bi khilafi kavlike senin şu sözünün khilafına Ghulamu Zeyd'in Ghulamu Zeyd dediği zaman Zeyd'in çocuğu Fa inne kullen min cüz'eyhi Fa inne muakakhi hepsi min cüz'eyhi Onun iki cüz'ünden her biri Ve ve o ikisi de el Ghulamu ve Zeyd'un'dur Ghulamu ve zeyd kelimeleridir Dallun Delalet eder Ala juzi manahu Manasının cüz'üne delalet eder. Yani gulam Zeydin dediğin zaman ne anlıyoruz buradan? Zeydin çocuğu. Doğru mu? Zeydin. Yani bir Zeyd var bir de bu Zeydin çocuğu var. Gulamı koparsan bu bu terkipten. Tek başına çocuk kelimesini alsan bu bütünün delalet ettiği bir parçaya delalet ediyor mu? Ne diyor? Bütünün delalet ettiğinden çocuğa delalet ediyor. Zeyde alsan Zeyde delalet ediyor. Doğru mu? Bunun hilafına. E, diyor. Yani anlıyoruz ki harfleri kastediyor. Şeyleri değil. Mesela bir kelime harflerden oluşmuştur. Bir cümlede kelimelerden oluşmuştur. Cümlelerden oluşan kelimeleri kastetmiyor. Neyi kastediyor? Harflerden oluşan kelimeyi kastediyor. فَاَذَا <gülüyor> يُسَمَّ مُرَكَّبَتْ Bu mürekkep diye isimlendirilir. لَا مُفْرَدَ مُفْرَد diye isimlendirilmez. Mürekkebin kısımları zaten ileride gelecek. فَاِنْقُلْتَ Şimdi geldik bu tanıma yapılan itirazlara. فَاِنْقُلْتَ شَيَدْ دَرْسَ فَاِنْقُلْتَ فَاِنْقُلْتَ La işte şart koşmadın. Fil kelimesi kelimede el vada, vada kelimesini şart koşmadın. Tamam? Normalde biz Ejrümiyede kelimeyi nasıl tanımlamıştık? Bu kelamdır, kelime. Al tu? Lafzun, o diye alimlerden müfredin, lafızden olan bir mana için Araplar onu vada etmiştir, koymuştur. Yani Arap koymuştur, tamam. Şimdi başkaları diyor tanımlarında bunu zikrettiler. Peki sen niye el qaulü müfred dedin, el qaulü müfredi bil vada edemedin? Mesela vada kelimesinin şart koşmadın. Onu yani mesela ejrümiyeyi okumuş ve ejrümiyeyi hafızasında canlı tutan bir talebenin sorması gereken bir soru bu. Siz sormuyorsunuz ama inşam sizin yerinize soruyor Yani böyle bir sorsan diyor İbn Yüce miye böyle bir şey yaptın? Falimani için la iştaratta şart koşmadın. Fil kelimeki kelimede alımda şart koşmadın. Kemme nasıl ki iştaratta şart koştu? Menkale dien el kelime kelime lafızun lafızdır. <gülüyor> Wu diya konulmuştur. Limenle müfredin müfred olan bir mana için konulmuştur. Yani bu şayet bu tanım gelseydi önümüze nasıl izah edecekti bu tanımın? Diyecek kelime lafızdır. <laughs> <Bruno poi> <sk> <Background> <selfurai> <reputation> Yani talaffuz edilir hani harflere müştemil olan şeydir. Bu diyalva edilmiştir. Bu dediğimiz anda ne kastediyoruz bundan? Yani Arap bu kelimeyi koymuştur, vada etmiştir. Diyenen müfred, müfred olan bir mana için. Müfred neydi? Mena yadulucuzu mu, alacuzu imhane buydu. Onu gördük zaten. Tamam diyecektik. Şimdi sebebini açıklayacak Biz niye şart koşmadık? İnleme ancak ihtiyaç ihtiyaç duydular. İla zâlî kebuna, yani vada kelimesini şart koşmaya. Niçin li'hzihim onlar aldıklarından dolayı el lafze lafız kelimesini cinsen cins olarak dil kelime kelime cins olarak aldıklarından dolayı buna ihtiyaç duydular. Vel lahzu lafız kelimesi yenkasimu ayrılır. İl mevdu'in mevdu'a ve mucmarin ve mucmala. Mevdu' nedir? Bir manası olan demektir. Anlamlı olan. Muhmen anlamlı olmayan demek. Hiçbir anlama delalet etmeyen deiz gibi mesela. Tamam. فاحتاجوا <gülüyor> ihtiyaç duydular iler ihtirazi sakınmaya anil muhmeli mühmelden sakınmaya ihtiyaç duydular Bizi keril vada'i vada kelimesini koymak suretiyle burayı anlamayan oldu mu işimize ben anlamayan benim anlatamadığım bir yer oldu mu burada herkes anladı burayı değil mi tamam ve lammâ ne zaman ki ahasku ben aldım el kavle kavli yani ben lafzı, bak diyor ben lafzı almadım. Ben neyi aldım? Ben قول kelimesini aldım özellikle. Ne zaman ki ben قولi aldım, cinsen lil kelime. kelime. Kelimenin cinsine ben lafzı aldım. وَهُوَ bir بِالْمَوْضُعِ O mevdu'u yani bir anlam gözetilerek konulmuş olan kelimeye sadece atlak edilir. Ona khastır zaten. Agnani beni zengin kıldı, ihtiyaçsız bıraktı. ذلك bu yani benim قول kelimesini almam ki o da bir anlam için konulmuş kelimeye hasdır. Bu durum beni muhtac, ihtiyaçsız bıraktı ne? Hem hani işte rahat ilvadayi, kelimesini kelimesinin koşmaktan beni ihtiyaçsız bıraktı. Ama sen gider lafza alırsan, lafız hem mühmel hem işte meodu anlamına geldiği için mecbur mühmelden sakınmak için oraya vada'yı koyacaksın ki muhatap bunu anlasın diyor. Fakim kül teşayet dersen, fereime adelte ani lafzi ile alqul tamam. Adı bir soru daha geldi. Peki niye sen? Kudur etti. Yani onu bıraktın Anil lafzı lafızdan ile al-qavle gitti. Kavli, kavli, kavli kullandın. Kultu ben derim ki li lafze Çünkü lafız cinsun baidun Uzak olan cinstir. Sebep li şamil olduğundan ötürü kapsadığından dolayı alal muhmeli ve musteameli Yani hem mühmeli hem de müsteameli Kullanılan ve kullanılmayan ihmalenlerini kuşattığından dolayı Uzak bir kelimedir. Uzak bir cinstir. Kama demek nazar ettiğimiz gibi. Wal kavlu cinsun qarebun. Kavlisa yakın bir cinsitir. Niye? Li ihtisasihi bil mustamel. Sadecen mu mustamel olan kelimelere kullanıldığından dolayı. Ve istiama bu mantıki bir kural yani bu zikredeceği şey mantık ilmi ile alakalı. Ve isti'malul ejnasil baidati, uzak olan cinsleri kullanmak. Fil hududi tariflerde, tanımlarda maibun ayıplanmıştır inde ahli nazare, nazar ehlinin yanında, yani düşünce insanların yanında, bu fende alim olan insanların yanında sen bir şey tarif ederken tarifin özelliği ne olması lazım. Tarifin özelliği camiun maniun olması lazım. Yani senin kullandığın kelime sadece ilgili alandaki anlamları cem' eden, ilgisiz olanların hepsini men etmesi lazım. Doğru mu? Eşimi sen lafız kelimesini kullandığında ilgisiz olan bir şey de kuşatıyor. Lafız kelimesi ilgisiz olan nedir burada? Mühmendir. Yani Arapların telaffuz eserlerde bir anlam için kullanılmayandır. Doğru mu? E sen lafzı kullandığında otomatikmen lafız bunu da kapsamış oluyor. Doğal. cami mani oldu mu bu Cami mani olmadı. Onun için mantıkçılar demişler ki uzak olan cinsleri, yani birden fazla anlamı kapsayan ve yayan, yani cami olmayanları hatlarda kullanmak, bulutlarda kullanmak ayıptır. E diye çünkü tarif cami mani olması lazım demişler. Asla bu kelime, kelimenin kısımları. Yeni bir bölüme geçecek şimdi. Aa. Şimdi dedik dil iletişim aracıdır. İletişim faydalı cümlelerle sağlanır. Faydalı cümleler ise e, kelimelerden bir araya gelir. Tamam mı? Kelimeyi öğrendik. Islahtaki tanımı ne? Lugattaki tanımı ne? Öğrendik. Şimdi kelime kaç kısma ayrılır? Arap dili üç cins kelimeden müteşekkildir. Arap dili. İsmun ve fi'lun ve harfun. Bütün Arapçadan bundan başka bir şey yoktur. Bir şey ya isimdir ya fiil de, o da de. İsmede kelime diyoruz. Bunlar hepsi kelime, fiile de kelime, harfe de kelime diyoruz. Bunların hepsi bir araya toplandığında ise oluşan şeye ne diyoruz? Kelam. İletişim aracı olduğunda ise buna kelam diyoruz. Ve ye ismun ve fiilun ve harfun. Tamam mı? Lemma nazaman ki zekertu bi zikrin mutahaddi kelimati kelimenin tanımını beyentu beyan ettim annaha cinsun o bir cinsitir. Tahtahu onun altında selasetu anvai. 3 ne vardı. üç çeşit vardı an ve ve bu üçü vardır. Ve peki şimdi soracaksınız. Bunun delili ne? Nereden çıkardın inşallah bunu? Rahimabullah ve delilü delil. Ala inhisari onun çeşitlerinin hasr olmasının delili fiha hadihis selaseti bu üç şeyde hasr olması, sadece bu üçünü kapsamasının delili el istikra'u araştırmadır. İstikra'a qaraa okudu demek istıqra ohumayı talep etti demek. Onun için araştırmaya istıqra demiş. Tamam? Fe inna muwaqqi ulama haza'l fenni bu fenni halileri yani alimleri, halileri kelam kelam'ul arab. Arab'ın kelimesine tabi oldular. Yani peşine düştüler. Onu tek tek araştırdılar. Fe lem bulmadılar illa salasata anvai. Sadece 3 nev buldular. 3 nev dışında hiçbir şey bulmadılar. و لو كان شيت او سيد ثم اورا نوع e, نوع رَابِعٌ, bir la ondan haberdar olurlardı ala şey minhu ondan bir şeyden mutlaka haberdar olur onu bulurlardı demiş. Yani Arap alimleri araştırmış, Arap lügatının 3 nev'den başkasını görmemişler. Şayet diyor 3 nev'den başkası olmuş olsaydı mutlaka alimler bu araştırma sonucunda ona ulaşmış olurlardı diye. Şimdi ne dedik? İsim, fiil ve harf dedik. Şimdi bize ismi tanıtacak. Emme'l ismu isme gelince fa'yurafu bilinir. Şimdi i̇smin alametleri nelerdir? Yani bir kelimede hangi alametleri gördüğümüz zaman onun isim olduğunu anlayacağız. Tamam? Biz daha önce de ben söylemişim yine tekrar edeyim inşallah faydalı olsun. Demiştik ileride yani nahiv yarap eee bunların hepsini bir kelimenin isim mi fiil mi harf mi olduğunu bilmene bağlı yani doğru bilirsen doğru irap e yapar doğru irap e yaparsan doğru anlam verirsin ama bir kelime isim midir harf midir fiil midir bunu bilmezsen eğer mümkün değil doğru irap e yapman ve doğru anlam vermen mümkün değil onun için bu konu çok önemli nahbin en basit olarak görülen konusu ama aslında en çok en çünkü her şeyin temeli en önemli olanıdır bu da Arapçanın temelidir isim nedir isim alametleri fiil nedir fiilin alametleri harf nedir harfin alam Evet. İsmin tanımını yapmamış tabii burada. Önce ismin tanımını söyleyelim. İsmin tanımı nedir Arapçada? Manevi <gülüyor> <Arapçasını> kim söyleyecek? ala <gülüyor> Kendi başına bir anlama delalet eden ve üç zamandan birini de içinde kapsamayan şeydir isim tamam kendi başına bir anlama derlet eden yani zeyt bir isimdir ben zeyt dediğimde hiç başka bir kelimeye ihtiyaç duymadan kendi başına zeyt zaten bir anlama derlet ediyor el kalem bir isimdir ben el kalem dediğinde kalem kelimesi ikinci bir kelimeye ihtiyaç duymadan başlı başına bir anlama şey derlet ediyor ama özelliği nedir hiçbir zaman ifade etmez bunun ne için bu kaydı koymuşlar? Fiilden ayrılsın diye, doğru mu? Çünkü fiilin tanımı da aynıdır. Kendi başına bir manaya devlet eden ve üç zamandan birini içinde barındırandır. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. E şimdi isim de bir manaya tek başına devlet ediyor. Peki onunla fiili ayrılan nokta ne? İsimde zaman olmaz. Kalem dediğimde zamandan soyutlamıştır bu kelime, tamam ha, Peki bu nasıl ben bir kelimeyi gördüğümde bunun isim olduğunu hükmedeceğim? Bunun tek başına bir anlama deleret ettiğini bileceğim ve zaman olmadığını bileceğim demişim. Fa emed ismu isme gelince, fa yurafu bilinir, bir el el ile bilinir. Örnek kerajulî, kerajulî'nin başındaki eliflam isim bu kelimenin isim olduğunu alamet eder. Başka ve bil tenwiini ve tenwi ile bilinir. Kerajulî'nin sonundaki tenwi gibi. Ve bil hadîfi ânu ondan konuşmak ile bilinir. Keta'i darabtu, darabtudaki ta gibi. Yani bir kelimenin başında eliflam, sonunda tenvin e, veyahut da ondan konuşulduğunu gördüğümüzde onun isim olduğunu bileceğiz. Doğru mu? Ondan konuşulduğunu gördüğümüzde. Şimdi tek tek bu üç, üç özelliği bize anlatacak. İsmin başka alameti var mıydı? Söyleyecek olan. Bu üç tane söylediğim dişen. Başına harf-i cel gelmesiyle bir kelimenin, bunu da ekleyelim. Ne olur? isim olduğunu göster. Başka? Güzel. İzafe değil mi? Fiiller izafe olur mu? Fiiller izafe olmaz. İzafelik yani tamlamalık izafiyet ismin özelliklerindendir. Harf icarinin dışında bir de ne? demişler? Sonuna kesra alan her kelime e, şeydir. Çünkü harfler memnidir. Fiil de kesra almaz. Doğal olarak da, sonunda kesra olmak ismin ayrıca özelliklerindendir demişler. Başka? <gülüyor> tamam, zamir isme döner zaten. Başka? deseniz de bu kadar daha ne yapacaksın başkasını Tamam. Lammâ beyyentu. Ne zaman ki ben beyan ettim. Mâ o şey ki inhasarat munhasır oldu. Fihi onda anva'ul kelimeti felâseti kelimen üç nev'i. Şarahtu başladım. Neye başladım? Fi beyani açıklamaya. Neyi? Mâ o şey ki yetemeyyüzü. Ayrılır, temeyyüz eder. Bihi onunla kullu wâhidin minha onlardan her bir tanesi an kasimeyi diğer iki ortasından. Şimdi kelime üç kısımsa isim, fiil, harf. Doğru mu? Her biri diğeriyle ortak kelime olma konusunda. Şimdi bizim bunları birbirinden nasıl ayıracağız? Her biri için diyor alamet lazım. yüz edecek alametler lazım ki ben o alameti gördüğümde diyeyim bu diğer iki ortalığından ayrıdır. Bu diğer iki ortalığından ayrıdır şeklinde. Liketinme ta ki e, tamamlanması için Fâidatu fâidati mâ zekertuhu Zikretim fâidesi tamamlanması için buna başladım diyor Fezekertu zikretim anne muwaqqaqe lil ismi isim için vardır selâsâtu âlâmâtin 3 tane âramet vardır demiş Âlâmeten min evvelihi niye âlâmeten diye okuduk bunu bedel olduğundan dolayı değil mi selâsâ âlâmetin 3ü âlâmet âlâmeten alamet. min evvelihi âlâmetu deseydın olarak da huwa veya o ta başına bir şey takti dedim âramet diye okuyorum Âlâmeten min evvelihi başından bir alamet. وَهِيَ الْاَلِفُ وَالْنَامُ وَاَلِفُ وَالْنَامُ كَالْفَرَسِ وَالْغُلَامِ اe, Çocuk ve at kelimelerinde olduğu gibi Başındaki elif ve onun isim olduğunu alametidir وَعَلَامَةً مِنْ آخِرِهِ Sonundan bir alamet وَهِيَ نَدْرُوا اَتْتَنْوِينُ O da tenvindir وَهُوَ اُنُونَ tanımlıyor şu anda Telvini nedir? نُونَ نُونَ زَائِدَةٌ Fazla olan bir nundur Sakinetun sakin olan birinündür, yani hareketsiz olan birinündür. Terhakul mülhak olur, eklenir. El sona lafzen, lafızda, yani söylende, seste sona dahil olur. La Hattan fakat Hatta yazıda dahil olmaz. Liqayri teukidin ve teekid içinde değildir. Mesela ben zeydun dediğimde, zeydun dediğimde, sanki sonunda değil mi? Sakin birin var. Zeyd'in sonra ama yazarken nun yazıyor muyum oraya? İki tane damme yan yana koyuyorum. temin olmuş öylece. Demek ki kelimelerin sonuna lafızda ilhak olup hatta ilhak olmayan sakin olan ve de ifade etmeyen bunlara ne diyoruz? tenvi diyoruz. Niye burada özellikle te'kidi söyledi? Saftan hatırlayın. Nun-u -e var ya fiillerin sonuna bitişip de eee ifade eden. Ya ne? mesela. Ma yuta yensu ran. Ya muhaqqaf ki yardım ediyor gibi onla bunu birbirinden ayırmak için bu kaydı getirmiş oldum. Tamam? Na uzeyd ve racul ve seh zeyt racul seh hinâli muslimât bu kelimelerin hepsinin sonu teminlidir farkındasınız. Fehâzi bu ve mâ eşbehaha ben ona benzeyenler <gülüyor> esmâ ismidirler. Tamam? Bi delîli delîliyle وَجُودِ التَنْوِينِ تَنْوِينِ Varlığının deliline fi آخِرِهَا Onun sonunda. Tamam sonunda tenvil olması onların e, isim olduğunun alametidir. وَعَلَامَةً مَعْنَوِيَّةً Başından bir alamet, sonundan bir alamet, bir de manevi bir alamet. Demiş. O da nedir? ve الْحَدِيثُ عَنْهُ O da ondan konuşuluyor olmasıdır. Demiş. كَقَامَ زَيْدُ Zeydunda olduğu gibi Bazıları da buna ne diyorlar? İsnat diyorlar. Değil mi? İsnat. Yani hadis annuya bazı nahiv kitapları isnat da diyorlar. Onu da söyleyelim başta söylemedik. Bir şeyi bir şeye ispat ettiğinde, bir şeyi bir şeye isnat ettiğinde, arada isnat ilişkisi olduğunda bu da onun isim olduğunu alametidir. Fezeydun <gülüyor> ismun. Zeyd isimdir. Leyenneke çünkü sen haddesta anhu ondan konuştun. bir ayakta olmakla yani mesela ben sana Kaume Zeydun dediğimde neden haber veriyorum sana? Zeydin ayakta olduğundan haber veriyorum. Öyleyse ben kim hakkında konuştum bu cümlede? Zeyd hakkında konuştum. İster fiil cümlesi olsun, ister isim cümlesi olsun. Zeydun qaimun dediğinde kıyamı Zeyd'e isnad ettim. Doğru mu? Zeyd'den konuştum. Hakeza. Demek ki Zeyd burada nedir? Zeyd burada isimdir. Wa ile alamatu bu alamet. En fa'ul alamati en faydalı alamettir el mezkûreti zikredilen en faydalı alamet ismi isim için. Demek ki alametlerden en kuvvetli ve faydalı olanı budur. Niye? Wa onun unun ile ustudilla istinlal edildi. Hal al-ismiyyeti ta'nın isim oluşuna fil daraptu. Daraptu'daki ta'nın fiillere, fiil-i maziye bitişen ta'nın isim olduğuna bu bunun ile eee delil alındı. Ela tara? Sen görmüyor musun? ''Anneha muhaqqq o la taqbalu el'' Eli kabul etmez. ''Darabtu zaqittu'' Eli kabul etmez. ''Vala yalhaquhâ tenminu'' Ona tenminle bitişmez. ''Vala gayruha minal alamati'' ''Va onun dışındaki alametler'' ''Elle o alametler ki tuz lil ismin'' isim için zikredilir. Ne gibi? Başına min gelmez. Sonuna şey gelmez. Cel gelmez. Ne dedi? gelmez. Mesela ''Sıval hadifi anha fakat'' Sadece ondan konuşmak gelir. Tamam Yani o zaman demek ki biz mesela bu alameti bilmeseydik önümüze darap tuğu koysalardı biz diyecektik ki bu tuğ isim değil. Doğru mu? Başına el gelmez, sonuna temin gelmez, harfi cel almaz diye. Fakat biz bunu bilince tuğ'nun isim olduğunu buradan çıkarmıştık. darap tuğ ben vurdum dediğinde kimden konuşuyorsun? Kendinden konuşuyorsun. Demek ki kendisinden konuşulan burada bense Buradaki ben o zaman şeydir demiş. Buradaki ben isimdir demiş. Buna isnat da deniyor. Sen darbu burada nereye isnat etmiş oldun? Kendine isnat etmiş oldun. Vurduğunun ispatı. Darbı kendine ispat ettin. Ben vurdum dedim. Evet. Burada duralım inşallah. O zaman şimdi biz ne yapmış olduk? Eğer bir çatı pano oluşturacaksanız Ona ben yardımcı olayım o zaman Dil iletişim aracıdır Ana başlığımız bu Dil iletişim aracıdır Ne zaman iletişim aracı olur? Dil e, Faydalı Cümleler kullanıldığı zaman Yani insanlar birbirini anladıkları zaman Ne olmuş olur? Dil iletişim aracı olmuş olur Faydalı cümlenin Yani Arapçada biz buna kelam diyoruz Kelamın Oluşabilmesi için kelimelerin bir araya gelmesi gerekir. Kelamın oluşabilmesi için kelimelerin bir araya gelmesi lazım. Öyleyse bizim için çatı ney burada? Çatı kelam. Yani iletişim aracı olan şey kelam. Kelam neden oluşur? Kelamın altından bir ok çizeceğiz. Kelam kelimelerden oluşur. Doğru mu? Kelimeler bir araya gelir, kelam oluşur. Kelam peki kaç kısımdır? Kelamın altına üç tane ok çizeceğiz o zaman. Kelam isim, kelime estağfurullah. Kelamdan kelime, kelimeden, kelime, isim, fiil ve harf diye üç kısma ayrılır. ayıracağız. Birinci başlığımız neydi? Şu anda hangi başlıktayız? İsimdeyiz. İsmin tanımı nedir? Kendi başına hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bir anlama devlet eden ve hiçbir şeye de ihtiyacı e, üç zamandan birini de içinde bulundurmayandır. Dersin içinde tanımını söyledik sende. Bu isim, bu zikretmiş olduğumuz ismi nasıl tanıyacağız? Diğer iki kısımdan ayıracağız. Baştan bir alamet eliflam, sondan bir alamet terbin, üçüncü bir alamet ise hadis-u anhu. Yani ondan konuşuluyor, biliyor olması, isnat dediğimiz şey. Ayrıca harf cel, ayrıca izafe, ayrıca sonunda kessa olması dedik. Bunlar şeyin ayrıcı, ayrıcı vasıfları. Bunların içinden en kuvvetli olan, altına kırmızı çizgi çizeceğimiz hangisi? Tu. Niye? Çünkü, e, esta, tu dedim, estağfurullah. Hadis-u anhu. Niye? Çünkü biz onun ile fiillere bitişen zamirlerin isim olduğunu şey yapmış olduk, anlamış olduk. Tamam? Demek ki daha fazla ayırıcı bir vasfı olduğu için onu esas kabul edeceğiz. Sonra isim de kendi arasında bu Rabbin Medya ayrılacak Onu da oradan ayırırsınız. Sonra devam edeceğiz inşallah.